Merhaba Seçil'cim, nasılsın? Sorma, hiç iyi değilim. Sanırım işten ayrılacağım. Hayırdır, ne oldu? Ne olacak? Patronumun davranışlarından çok şikayetçiyim. Bana yeni bir işçi gibi davranmasından bıktım. Ne yapıyor? Ben üç senedir orada çalışıyorum. Ama her işimi kontrol ediyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Ama biliyorsun, kontrolcü patronlar her iş yerinde var. Ama sen işini çok seviyordun. Evet, seviyordum. Ama artık gereksiz işler yapmaktan sıkıldım. Ben orada grafiker olarak çalışıyorum. Ama beni sekreter gibi görüyor. Bana bazen ona çay getirmemi, fotokopi çekmemi veya bankaya gidip faturaları yatırmamı söylüyor. Geçen günde işleri bitirmemiz için bütün hafta gece 11'e kadar mesaiye kalmamızı söyledi. Tabii mesai için ekstra ücret alıyorsunuz değil mi? Maalesef, hayır. Zaten bundan sonra işten ayrılmaya karar verdim. Biliyorsun evde çocuğum var. Bakıcıya o saate kadar kalmasını rica ettim. O da istemedi. Peki bunu patronuna söyledin mi? Henüz söyleyemedim ama yarın konuşmaya karar verdim. Bu şartlarda çalışamam. Umarım anlaşırsınız da işten ayrılmazsın. Bu zamanda iş bulmak zor.